Perşem FM Perşem FM Türkya Radyolar Türkya FM. Material FM dünya radyosun FM dünya FM Diyosu yani haber, haberler, niye aradıyorsunuz haberler böyle bişey ya. Türkiye radyolarının tek arkası ömürge komedi programı Perişan Efendi'ler sevgiler, saygılar, hürmetler. dinleyiciler şimdi Perişan Efendim Haber Merkez'ünce hazırlanan Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Per -per Perişan Haber Haber Haber Şok şok şok flash flash flash yok yok yok böyle böyle bir şey yok. Dinleyiciler bize neler oluyor? Olmaz böyle şey. Bu nasıl kadın, bu nasıl insanlık? İstanbul Ataköy'de görülmemiş vahşet. AC isimli bir kadın evindeki çiçekleri bitkisel hayata soktu dinleyiciler. <gülüyor> Evi baştan aşağı süs bitkileri ve çiçekle dolu olan AC isimli kadının komşuları AC çiçekleri çok düşkündü. Her gün onları cama çıkarıp severdi. Ama çiçeklerinden günlerce haber alamadık. Misafirliğe gittiğimizde çiçeklerin bitkisel hayata girdiğini gördük dediler. <gülüyor> AC'nin çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu söyleyen apartman sakinleri bunu yapmasına anlam veremedik dediler dinleyiciler. Be, be, be, be, Perişan haber, haber, haber, haber, haber Perişan Efendim'den dünya rekoru denemesi. Dinleyiciler ilkilerin ve rekorların programı olan Perişan efem olarak bugün sizler için canlı yayında yine bir dünya rekoru kıracağız deneyeceğiz değerli dinleyiciler. Peki nasıl bir rekor deneyeceğiz? Biliyorsunuz bugüne kadar bazı radyolarda en uzun canlı yayında kalma rekorları kırıldı. Artık en uzun canlı yayında kalma rekoru demo oldu dinleyiciler. O yüzden biz Periş Arifam olarak dünya radyolarında ilk defa bir ilki yapacağız. Ve bugün en kısa canlı yayında kalma rekorunu deneyeceğiz dinleyiciler. <gülüyor> Bu arada dinleyiciler canlı yayın rekorunu kıracağız falan deyince aklıma dünyanın en uzun canlı yayın dekorunu kırma diye de bir rekor geldi. Ee, bunu da gelecek programda yapar. Çok güzel ya. En uzun dünya dekorunu kırma. Ee, evet. Ee, evet. Evet. Dinleyiciler dünyanın en kısa canlı yayın rekorunu haber mültenimizin sonunda kıracağız. Sakın bizden ayrılmayın değerli dinleyenler. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Perşan efemden yeni dünya rekoru. Ömer Pekin, dünyanın en kısa canlı yayında kalma rekorunu deneyecek. Az sonra... Dünleyiciler UEFA futboldaki bazı kuralları değiştirme kararı aldı. Değişen kurallardan biri baraj mesafesi. Bildiğiniz gibi futboldaki baraj mesafesi 9 metre 15 santim. Futbol camiasında 9-15 diye adlandırılan hakem ve futbolcuların çoğu zaman 9-15 mesafesini tutturamadığını söyleyen UEFA, Hakemlerin elinde metro yok ki 9-15'i ölçsün, baraj mesafesini düz 10 adım yapalım ölçmesi kolay olsun dedi ve 9-15 barajı 10 adıma yuvarlan değer dinleyenlerdi. Değiştirilen bir başka kural da penaltı atışları. Penaltı atışlarında Koca kalede tek kaleci olmasının adaletsizlik olduğunu söyleyen UEFA Penaltı atışlarında yedek kalecinin de kaleye geçmesi kararını aldı dinleyiciler <gülüyor> UEFA'nın aldığı bir diğer karar da Offside ile ilgili ya da Offside Yani Offside da olur değerli dinleyiciler <gülüyor> Birçok bayanın Offside kuralını anlamakta zorlandığı için Futboldan nefret ettiklerini belirleyen UEFA Offside'i kaldırıp yerine gol atan kaleye kuralını getiriyor dinleyiciler <gülüyor> Yeni kuralların bu haftadan itibaren uygulanmaya konulacağı bildirildi Dinleyiciler. Perişan Efenden yeni dünya rekoru. Ömer Pekin dünyanın en kısa canlı yayında kalma rekorunu deneyecek. Az sonra... Perişan haber, haber... Ve dinleyiciler sıra geldi e, rekor denememize. Evet dünyanın en kısa canlı yayını rekorunu kırmak üzere e, hazırız değerli dinleyiciler. Bütün teknik altyapımızı da ayarladık. E, şu anda e, Guinness Rekorlar Temsilcisi ve e, Üsküdar Baş Noterimiz e, Sayın Nihat Ayan Beyan da e, burada. Ben Nihat Ayan Beyan burada olduğumu onaylıyorum. E, hazırsanız başlayabiliriz Ömer Bey. E, hazırım e, Sayın Noter. E, hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kolaylık versin diyoruz. Allah kolaylık versin dediğimi de onaylıyorum. <gülüyor> e, evet dinleyenler ben de en kısa canlı yayın rekoru için şu anda hazırım. Ee, şu anda çok heyecanlıyım tabii kolay değil ee, Çok kısa bir süre canlı yayın yapacağım ee, Ne kadar kısa kalabileceğimi tam e, bilemiyorum ama inşallah çok kısa kalacağım ee, Şu anda dualarınızı hissediyorum Lütfen dualarınızı eksik etmeyin ee, Şimdi dünya radyolarında canlı yayında en kısa süre e, duran radyocu olmak üzere e, rekor e, denemesini e, yapacağız Müzik ee... Evet şu anda e, noterimiz, e, değerli dinleyiciler saatini tutuyor. Gong e, sesiyle e, birlikte hemen e, başlayacağım. E, evet şu anda heyecan, doğrultuda değerli dinleyiciler. E... Gong <gülüyor> girdi. E, evet merhaba sevgilisi dinleyiciler. Dinleyiciler şu anda rekor denemesi e, e, sona erdi. Hemen noterimize e, soruyorum. Bakalım e, e, kaç saniye canlı yayında durmuşum. E, e, kaç saniye oldu e, noter bey? Ooo Ömer bey bravo tebrik ediyorum. Bu bir dünya rekoru tam iki buçuk saniye. Evet tam iki buçuk saniye süreyle dünyada canlı yayında en kısa kalma rekorunu kırdınız. Evet bu bir dünya rekoru iki buçuk saniye. Evet dinleyiciler inanamıyorum. Bir dünya rekoru kırdım şu anda. Bugüne kadar en kısa canlı yayında durma rekoru Amerikalı bir radyocuya aitti. O da 15 saniye yayında kalmıştı en kısa olarak. Ama ben tam 2,5 saniye, evet 2,5 saniye kaldım. <gülüyor> Tabii çok heyecanlıyım. Aynı zamanda gururluyum da değerli dinleyiciler. Türk radyocular adına büyük bir başarı imza atmak benim için çok önemliydi. Gurur, onur... Ya konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bu, bu bu rekoru kırmak için ben ve ekibim aylardır hazırlandık. Uykusuz kaldık, yemedik, içmedik. E, tabii en büyük pay ailemin çünkü onları bu yüzden çok ihmal ettim. Çocuklarımı iki okşayıp sevemedim. E, her baba dediklerinde onları yanından oğlum git yanından rekor çalışması yapıyorum. Beni uğraştırmayın. Sonra şey yaparız. Prova yapıyorum falan dedim. Sağ olsunlar bana çok e, anlayış gösterdiler. Çoğu zaman Onları kırdım ama rekoru da kırdım. Şunu unutmayın ki kırılan kalp tamir edilir. Kol kırılır, gen içinde kalır ama kırılan rekor unutulmaz. Çok teşekkür ediyorum ya. Ya gerçekten ya. Ya Menter Bey Allah razı olsun. Çok sağ olun. Tam iki buzuk saniye ya. Yani bu kadar bu Bey haber haber dünya haber dünya radyosunda bey FM efem şan dünya radyosunda radyo <Gülüyor> da Perişan Efendim Perişan Efendim şimdi bu kadar Perişan Efendim Her çift saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da Ya sen ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin Teknik yapım ben Ömer Pekin Dinleyin dinleyiciler